Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Hey! Koronavirüs salgınında sağlığa dair güvenilir bilgiler almak hayat kurtarabilir. Ama bilgi kirliliği ve söylentiler de virüs kadar hızlı yayılabiliyor. Hepimizin internette çok daha fazla zaman geçirdiği bu günlerde bize ulaşan ve paylaşacağımız bilgileri iyice sorgulayalım. Özellikle de koronavirüsle ilgili olanları. Koronavirüs salgını boyunca sadece resmi bilgi kaynakları ve güvenilir medya kuruluşlarını takip edin. Doğrulanmamış bilgileri paylaşmayın. Bu mesajı UNESCO ve UNDP sunmaktadır.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 Bugünkü programımızın destekçisi Süha Oğuz Ertem arkadaşımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz Aziz Şasa, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Başkanı. Ee, Aziz Bey merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun Gürtan Bey, İlhan Bey hoş bulduk. Ee, hocam e, merhabalar, siz de hoş geldiniz. İyi günler, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Elvan Tekin sana da merhaba. Evet, merhabalar, herkese evet. hoş geldiniz diyorum. Bir de e, geçmiş bayramını kutluyorum herkese. Evet, bütün dünleyicilerimizin bayramlarını, geçmiş bayramını kutluyoruz. E, evet efendim, şimdi e, bugün Aziz Şosa ile genel anlamda afet haberleşmesini konuşacağız. Ama özellikle programımıza İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bilişim Vakfı'yla e, birlikte düzenledikleri bir proje hakkında da görüşlerini almak istiyoruz. Bu proje deprem hekatonu. Bu proje nedir, nasıl e, gelişmiştir e, ve e, bu konuda TIRAC'ın yani Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti'nin rolü nedir? E, i̇lk olarak bunun üzerinde duralım e, diyorum. Bilmiyorum, bu giriş sorusunu Elvan sen biraz daha detaylandırmak ister misin? Esasında senin de söylediğin gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu deprem seferberliği çerçevesinde sanıyorum yürüttüğü bir, Türkiye Bilişim Vakfı ile birlikte yürüttüğü bir çalışma. Hekaton, esasında hack ve maraton kelimelerin birleşiminden türetilmiş. Ve katılımcıları 24 saatte 48 saatlik bir sürede çeşitli amaçları yönelik yeni teknolojik araçları keşfederek prototipler geliştirdiği bir etkinlik türü olarak tanımlanıyor. Benim bilmediğim bir şeydi. Bu vesileyi öğrenmiş oldum esasında. Burada amaç nedir? Nasıl çalışacak? Ve bu iş kimler ilgileniyor? Nasıl gerçekleştirecek? Bunu bir ilk önce Aziz Bey'den dinlemek istiyoruz. Esasında belki de e, bu hafta yapılacak olan bu çalışmanın sonunda e, bir yarışma e, esasında bu. E, ortaya çıkacak olan projelerle ilgili olarak daha detaylı bilgiyi e, önümüzdeki programlarda alma olanağımız olur. E, belki de e, çok inovatif, çok e, yenilikçi bir takım e, çözümler üretilmiş olur. E, o, biz de onu e, dinleyicilerle paylaşmakta büyük mutluluk duyarız. Evet Aziz Bey, e, nedir Hekaton, hekaton ve... Amaç ne, ne amaçlanıyor? Şimdi e, şöyle biz olaya tabii e, oldukça geç girdik. Olayın yarısı belki daha ilerisinde girdik. E, alınma sebebimiz olayı içine muhtemelen e, bu hani IT tabanlı sistemlerin e, bir afetin sonrasındaki internet kesintilerini veya telefon kesintilerini kullanamaz kullanılamaz hale gelmesi olasılığı hatırlatıldı. E, düzenleyici kuruma kurula. Onun üzerine yine herhalde benim tahminim bilmem onu öğrenemedim ee, ama yani birileri bizim ne yaptığımızı bilen birileri e, bu internetin olmadığı süreçte e, afet haberleşmesini sağlayanlardan e biri olduğumuz için olay bize yöneldi. Ee, orada, orada şöyle yani ağırlıklı olay e, bu IT tabanlı çözümlere. Şimdi bunlar tabii tabii. E, İnternet altyapısı devreye girdiği zaman muhakkak bir faydası olacaktır. Çünkü bir takım evreler var haberleşme e, bir şeyle birlikte yani AFET'in evreleriyle birlikte gelişen e, haberleşme evreleri var. E, burada değişmeyen yani birkaç tane başından sonuna kadar telsizle götürülmesi gereken bir takım şeyler var. Bazı e, ki onlar saha genellikle saha koordinasyonu başka türlü yapmak mümkün değil telsiz halicinde. Ama e, bu. Kurumlar arası iletişim, koordinasyon vesaire gibi işleri tabi IT tabanlı çözümlerle internet ortamı sağladıktan sonra yürütmek mümkün. Bizim bu etkinlikteki rolümüz, yani bu katılımcılara sevdik, rehberlik yapmak bir anlamda. işte üç gün boyunca biz devrede olacağız. Soruları da bize iletecekler. Önerilerde, yani bu şeyin pratiği afet haberleşmesi pratiği e, konusunda e, bizden herhalde öğrenmek istedikleri şeyler olursa onları anlatmaya çalışacağız. E, şeyimiz o. Yani e, moderatör demeyim de onun bir başka bir şeyi var. Şimdi aklıma gelmiyor ama yani biz anlamda bir coaching gibi bir şey yapacağız. Peki. E, yapacaksınız. E, Nasıl? E, e, Mentörlük yapacaksınız bir noktada. Ha, ben... Mentörlük tamam. Doğru. Teşekkür ederim tamam. hatırlatmanız için. Mentörlük <gülüyor> <yapabilirim>. <gülüyor> e, gü, gü, gü, hatırlatma Gürhan'dan geldi esasında da. Ben şimdi <gülüyor> şeyi sormak istiyorum. Sizin e, e, ya, tıraç olarak e, geçmiş afetlerde çok ciddi tecrübeleriniz var. E, bu noktada evet. e, böyle bir çalışmanın ötesinde bir afet so e, sonrasındaki haberleşme ihtiyacı Nedir? Ee, bu konuda bir genel bir e, tanımlama, bir genel e, sınıflandırma yapabilir misiniz? E, elbette. Şöyle. Şimdi işin başında bir kere e, olay yerin, ya yani olay yeri neresi ve ne oldu, yani hmm. e, muhtemel e, problemlerle bu konuda bir hani e, bir tahminde bulunmak lazım. Bu tabi daha önce, şimdi şu anda tabi eski mesela 17 Ağustos'a göre daha ilerlemiş bir takım çalışmalar var. Yani şu anda e, bayağı ciddi e, zemin temelli risk analizleri var. Dolayısıyla aşağı yukarı nerede ne olacağı konusunda üç aşağı beş yukarı bir fikir var. Yaşanacak problemler şunlar. Şimdi bir kere bir panik olacak. Çok büyük bir panik olacak. İki, Bir takım bina yıkıntıları olacak. Yol şeyler olacak ama bu arada bütün bunlar olurken haberleşme de gidecek. Haberleşme gittiği zaman sağdan bilginin e, silsile halinde gelmesinde ciddi sıkıntı olacak. Şimdi bir kere her şeyden önce sahadan ve halkın hani, durum hakkında e, bu işi yöneten birimlere bilgi akışının sağlanması. Şimdi telefon ve IT yok, o zaman demek ki bir alternatif oluşturulması gerekiyor. Bizim bu e, odakladı, odaklandığımız konuda zaten bu. Bunu da telsizle bir organizasyon içinde ya yani bunun bir teknolojik çözümü yok. Çok yani daha önce mesela Japonya'da yaşanmış bir olay var, malum 2011'deki ki Japonya'da bütün bu teknolojiler son derece gelişkin ve bizden çok daha fazla bir yapılar var. Ona rağmen çöktü. Dolayısıyla bir evet teknolojiyle ilgili bir takım çalışmalar yapmak lazım ama bazı organizasyonlar da yapmak lazım. Yani insan gücü olmadan. Bu ilk 72 saatki en kritik saat altın saatler programın adını veren altın saatler e, yani orada e, şeyin, yani haber akışının, bilgi akışının çok saatli bir şekilde gitmesi lazım. İkincisi bu noktada tabii ki yerellik çok önemli. Yani e, bizim yaptığımız projeksiyonda mesela bu bir takım ilçelere dışarıdan yardım gelmesi noktasında çok büyük sıkıntılar olacak. Dolayısıyla... Bir takım yerel örgütlenmeler yapılması lazım ki ilk müdahale orası yapsın. Gerek haberleşme konusunda gerek yani müdahale anlamında ki orada da biz bu mahalle afet gönüllülerine işaret ediyoruz. Onlar da bu tür bir çalışmamız da var. Yani ilk aşamada bir kere bu. Ondan sonra zaman içinde ayki halk yapıları gelince yavaş yavaş bir takım koordinasyonel kurumlar arası iletişim Ankara ile iletişim vesaire Bunlar IT şeyine kayabilir. Ama başından sonuna kadar ki Van depremi bunun çok güzel bir örneğidir. Van depreminde telefonlar çalışmasına rağmen daha koordinasyonu telsizle yapılabilmiştir. O konudaki organizasyonu da biz yapmak yapmak durumundayız. Rahatlıkla yapabiliriz. Şu anda içinde yer aldığımız bu haberleşme çalışma eski adıyla haberleşme hizmet grubunun işi zaten bu. Ve şu anda mesela e, bu son geldiğimiz noktada 29 Kasım'da bir toplantı yapıldı e, geçen 29 Kasım'da e, Sayın Bakan İçişleri Bakanı e, olayı, e, olayı telsiz ağırlıklı olarak organize edilmesine ilk evre için e, böyle bir talimat verdi şu anda onun üzerine çalışıyoruz. Yani benim anladığım şu anda sahadaki çalışma, AFET sonrasıki müdahale çalışmalarında telsiz haberleşmesinin pek bir alternatifi yok. Ya da alternatif belki kulaktan kulağa olarak haberin iletişime yapılması. Burada bir başka konu ise sahadaki bilginin merkeze aktarılması ya da yerel yönetimlere aktarılması şeklinde. Orada telsizin ötesinde bir eğer internet altyapısı çalışıyorsa, internet altyapısı ile telefon altyapısı çalışıyorsa, telefon alt, e, ile bir şekilde e, iletişim kurmak, haberleşme e, sağlamak mümkün. E, doğru mudur? Evet doğrudur. Yani zaten belli bir şeyden sonra, belli bir aşamadan sonra, işte, yani şu, kural şudur, elde ne varsa o kullanılır o anda. Elde ne varsa o kullanır. Bunun tabii ne kullanılacağı konusu biraz da ne yapılmak istendiğine bağlıdır. Yani işte bu organizasyon dediğimiz, önceden planlama dediğimiz şey de bu noktada devreye giriyor. Yani e, olabileceklerin projeksiyonunu yapıp ona göre e, o anda yani olay geliştiği anda o andaki evreye göre doğru kararı verip doğru enstrümanı kullan, kullanmaktır. Şey. Yani e, yapılması gereken budur. Bunu, yapmaya, bunu da zaten yapmaya çalışıyoruz. Anlatmaya çalıştığımız şeylerden biri de bu. E, belli bir nokta yani şimdi bir tabii başka bir şey daha var. Başka bir projeksiyon daha var. Şimdi IT altyapısı yani e, genel topluma açık IT altyapısının çökme olasılığını biliyoruz. Bu böyle bir yüksek bir risk. Şimdi buna bir alternatif geliştirilmesi noktası var. Biz öyle bir şeyde çalışıyoruz. Öyle bir proje üzerinde çalışıyoruz. E, bu eee hackatonda e, çıkacak bir takım uygulamaları Belki, onu da şu anda emin değiliz ama bizim oluşturacağımız A üzerinde de koşturmak mümkün olabilecek. Şey girene kadar devreye, bu normal internet altyapısı girene kadar. Ama bu tabii biraz vakit alabilir bu noktaya gelmemiz ama ilk başta bildiğimiz eski klasik usullerle bunlar ters gidecek. Tabii şimdi organizasyon noktasına özellikle dönmek istiyorum. Şimdi her haberin, haberin bir kere gelen bilginin işlenmesi lazım. Bilginin işleneceği yer yerelde bir kere en aslında önemli nokta kaymakamlıklar. Yani kaymakamlık bakacak neyi kendi halledebiliyor? Kendi halledebildiği oradaki imkanları halledecek. Ondan sonra bir yardım isteği varsa onu valiye bildirecek. İşte bu Türkiye Afet Müdahale Planı. Organizasyonu çerçevesinde bir kere bu şey, bu disiplinin yerleşmesi lazım. Bunun çalışılması lazım. Bunun tatbikatının yapılması lazım. O zaman bu olayın üstesinden e, gelebileceğimizi ben düşünüyorum. Kolay olmayacak ama eğer e, biz hani önceden bunun bir antrenmanı yapılır, bir planlaması yapılır, bir canlandırması yapılırsa e, başka çaremiz de yok zaten. Başımıza bu Maalesef gelecek, ne kadar hazırlıklı olursak o kadar da rahat üstesinden geliriz. Anladım. Ben hemen ee, bir soru ara arada... sorabilir miyim ee, Elvan? Tabii, tabii, buyurun. Tabii, tabii. Ee, şimdi e, sonuç olarak bir yeni e, çalışma içinde olduğunuzu belirttiniz. Bu e, normal e, internet dışında e, daha kapalı bir sistem mi? Yani bir intranet vesaire gibi bir sistem mi olacak? Ee, onu mu doğrudur anlıyoruz? aynen öyle olacak çünkü şöyle bize tasiye bir frekan pankları var o frekans pankları evet. içinde dışarıda zaten yapılan uygulamaları biz biliyoruz yani e, şeyde amerika'da olsun Avrupa ülkelerinde olsun tabi Amerika'daki Avrupa'daki şey farklı yani mesh altyapısına benzer bir sakım şeyler yapılıyor şimdi bunu da Pekala biz yapabiliriz e, bunun ön hazırlıklarını yapıyoruz şu anda ee, hani ne kullanacağız nasıl yapacağız onun üzerinde çalışıyoruz çok fazla da bir zaten e, hani dışarıda olan uygulamalar belli ha, bunların hangi kısmını burada yapabiliriz neye gücümüz yeter ha, tabii bir takım teknik sınırlamalar da var frekans tahsilleri vesaire gibi ona bakacağız ama hedef ne dedi koyduk yani onu yapacağız inşallah onu yaptığımız zaman yani İstanbul'dan başlayıp yavaş yavaş şeye doğru e, geriye, yani e, dışarıya doğru özellikle bir Marmara bölgesi şu aşamada çok kritik Ondan sonra bakacağız yani ilerleyeceğiz bu iş inşallah. Evet yani şunu anlıyorum zaten şu anda diyelim ki polisin, e, silahlı kuvvetlerin, işte sivil savunmanın, sivil savunma değil tabii e, AFAD'ın e, kullandığı kendi iç e, frekansları var. E, biz de sonuç olarak açık radyo olarak. FM bandı üzerinde işte 87'den 107'ye kadar bir bandı kullanıyoruz. Ama siz aynı zamanda bunun üzerinden bir intranet yani yazılı bir sistemi de devreye sokmaktan bahsediyorsunuz. Doğru mu bu? Evet doğrudur. Tamamen yani şey düşünün internetin kapalı olanı, tabii o kadar yüksek şey yok, data hızları yok, aktarım hızları yok evet. ama yani ilk aşamada bir takım e, yani bilgi temel bilgi aktarımını sağlayabilecek e, bir şey bir a kapalı a, kesinlikle internet ilişkisi olmayacak asla olmayacak e, tamamen kendi içinde çalışacak aslında deneysel bizim zaten e, bizim hani avaator tercis servisinin tanımlamalarından biri de e, deneyselliktir yani biz burada bu platformda değişik uygulamaları deneyeceğiz. Uygulama ve gerektiği halde yani bu stabil bir hale geldiği anda tabii ki nasıl daha önce kendi frekanslarımızda normal e, yani taktik haberleşme yaptığımız frekanslarda kamuya destek verilmesi işte burada da vereceğiz destek. Şey o. Model evet, o. E, e, ben hemen tabii ki 17 Ağustos 1999 tarihinden itibaren bu afet haberleşmesi konusunda gündeme gelen e, bir takım e, imkanları e, tekrar sormak istiyorum Evet işte sizde mesela afet bölgelerinin Ankara ile olan bütün haberleşmesini amatör telsizciler gerçekleştirmişti o dönemde ve sonrasında uydu telefonları çok konuşulmuştu fakat artık uydu telefonları pek konuşulmuyor anladığım kadarıyla artı bir de tabii GSM sistemi üzerinde büyük tartışmalar vardı. Bunlarda son gelinen noktayı da bir kısaca özetlemek mümkün mü acaba? Hayır efendim. Şimdi şöyle. Uydu telefonları o dönemde şimdi tabii çaresizlik yani o şeyle o yaşanan travmayla birlikte herkes panik halinde bir çare. Tekrar olursa ne yaparız şeyine girdi. Evet. Yani psikolojisiyle girdi. O anda tabii ki uydu telefonu çok da böyle teknolojik bir çözüm olarak ortaya çıktı ve ee, bunlar şey yapıldı bunlar yani telaş da aslında bütün bu şeyler maalesef e, bizim takıldığımız nokta genelde şu her şey telaşta panikle yapılıyor yani soğuk kanlı bir şekilde bir analiz e, şeyinde yani analiz eşliğinde yapılan şeyler değil bunlar bunlar alındı bunların çoğu da zaten çok kısa bir süre sonra maalesef alınan sistemde zaten e, pek e, hani e, geleceği pek belli olmayan bir sistemdi böyle çok çabuk bir şekilde devre dışı kaldı şimdi uycu telefonu tek başına bir çözüm değil. Uydu telefonu evet bir enstrüman. Ama yaptığı iş son derece sınırlı. Sizi A noktasında B noktası arasındaki iletişimi sağlıyor. Bu zaten genel şimdi şöyle baktığınız zaman olayın evrelerine ilk başta bunun payı yani haberleşmedeki payı bizim stratejik haberleşme dediğimiz yani bir noktadan bir noktaya bilgi aktarımı konusundaki payı çok düşük. Ee, i̇lk aşamada esas taktik haberleşme sahanın içindeki haberleşme çok önemli. Saha, saha içindeki bilgi akışı. Onu da uydu telefonu halletmek mümkün değil. O telsizde olacak. Ondan sonra o gelen bilgi bir yere toplanacak. Onun aktarımı, Ankara'ya aktarımı veya belli sabit noktada aktarımı konusunda tabii ki uydu telefonu işe yarayacaktır ama o kadar. Yani Saha esas işin ağır yükünü ve kritik yükü taşıyabilecek bir enstrüman değildir. Yani bir takım enstrümanların seçiminin ona göre yapılması lazım. Uydu, evet yine devrede yine şey yapacak e, noktadan noktaya aktarım konusunda evet çok işe yarayacak. Fakat sahadan haberleşme konusunda kullanacak bir enstrüman değil. Şimdi o günden bugüne kadar ne değişti? O 17 Ağustos öncesinde... E, Telsiz altyapısı sivil savunma da yani emniyet ve şey hariç emniyet silahlı kuvvetler hariç diğer kurumlarda yani sürekli hani sahada dolaşan e, e, e, birimler hariç ters altyapısı çok şey değildi. Çok yani üzerinde durulan bir şey değildi. E, ondan sonra birden beri telsize yatırımlar yapıldı. Yalnız yine dönüp dolaşıp aynı şeyi söylüyorum. E, bir organizasyon, mantıklı bir organizasyon ve gerçeklik projeksiyon olmadığı halinde ee, hani köreliyor şeyler artık teknoloji gelişiyor ve sistemler sistemler e, yani zamanla sürekli kullanılmazsa her gün e, iş, yani her gün kullanılan e, a, altyapılar değilse zamanla köreliyor. Yani bir bakıyorsunuz biz gördük bunu bir sürü şeyler kuruldu. Tel sistemleri kuruldu. Zamanda köreldi ama ne sürekli olarak e, hani taze ve çalışır vaziyette durdu. Her gün kullanılan şeyler Taze çalışır vaziyette. Neydi bunlar? Emniyetinki, jandarmanınki vesaire. Bunlar sürekli kullanıldığı için daima ayakta tutuldu. Bir ikincisi de bizimkiydi. Bizimki sürekli kullanıldığı için zaten ayakta durdu. Dolayısıyla diğerleri böyle hani şey yapılan, organize edilen şeyler çok gerçekçi olmadığı için sonuçta maalesef yani köreldi bir zamanla. Şimdi işte bunları aşıp bir daha mantıklı bir şeye hale getirmek, artı olan kaynakları doğru kullanarak bu işin üstesinden gelme aşamasına geldik. Evet. Elvan sende. Evet, şimdi e, bu e, şey, özellikle yerelde örgütlenme ve yerelde bu haberleşme ağrı ile ilgili hazırlıkları afet öncesinde hayata geçirme çok önemli e, anladığım kadarıyla. Sizin zaten e, hani, öngördüğünüz de e, buna benzer bir çalışma. Ee, peki e, burada yani vatandaşlardan beklenen ne, ne yapılması gerekiyor e, ve nasıl bir yatırım söz konusu? Şimdi şöyle bir kere bir kere bir e, ana problem şu anda e, bence şu, bir psikolojik bir problem var, yani bir panik var, korku var ve bu birçok şeyi bloke ediyor. Şimdi bir kere vatandaşın şeyi görmesi lazım. Bu sadece haberleşme için değil. Genel olarak söylüyorum. Görünür bir şekilde bir hazırlık yapıldığını e, vatandaşın görmesi lazım. Bu olduğu zaman bir kere insanlar rahatlayacaktır. E, i̇çi rahatlayacaktır ve kolay kolay paniğe e, e, kapılmayacaktır. Paniğe, çünkü Mesela bu Eylül'de olan e, 26 Eylül'de olan 5.8 sonrasındaki sorunu yaratan paniktir aslında. Okulların kapatılmasını yaratan oluşan panik haberleşme ve sonradan trafiği karayolu trafiğini olumsuz şekilde etkiledi. Demek ki ne yapmak lazım? Paniği olabildiğince asgariye indirmek lazım. bunu da bunu da görülür bir şekilde ve bir bilinçlendirme çalışmalarıyla bir eşliğinde yapmak lazım. Şimdi burada yerel tabii çok önemli. İşte o noktada yine dönüp dolaşıp geliyoruz. yani şey bazda, en temel bazda, mikro bazda diyelim. Kaymakamlıklar, belediyeler ve tabii ki mahalle afet gönülleri. Yani görülür bir şekilde bir e, yani kendi semtinde, kendi ilçesinde insan bir şeylerin yapıldığı, bir takım hazırlıkların yapıldığı ve halk görürse otomatikman daha sakin şey yapacaktır. Şimdi burada tabii bu olay e, şu anda biz hala tam bir hani e, gel, gelinmesin gereken noktadan bence çok uzak. Şimdi burada başka faktörler var. Mesela birçok şey var. Iş yerleri var sayda ilçelerde. Şimdi bunlar ne olacak? Bunların yani bunların acil durum yardım bilgileri nasıl iletilecek? ya yani bütün bunlar mesela işletmeler var. O işletmelerin hani oradaki çalışanların hani durumu hakkında bilginin geçilmesi bir başka şey. İstanbul örneğinde. Ee, mesela kongre valisi bizim çok takıldığımız nokta kongre valisi e, yani bayağı büyük miktarda orada yabancı olacak bu yabancıların e, durumların iyi olduğunun haberinin çok süratle e, yurt dışına iletilmesi lazım çünkü bu yurt dışına iletilmezse yurt dışında da panik başlayacak yani medyanın böyle bir derslet olayı e, şey iletmesi halinde derhal dışarıda da bir panik olacak derken bu tabi o panikin etklediği bir takım şeyler bizim dışlerini oradan da iç işlerini ve de yani sonuçta İstanbul'a kadar bunu bu panik yansıyacak Dolayısıyla önceden bütün bunları hesaplayarak bir senaryo çıkararak Buna göre eldeki enstrümanları doğru kullanmak lazım ben onu özellikle vurgulamak istiyorum vesileyle Evet Peki şeyde mahalle bazındaki örgütlenme açısından konuşursak, orada yani kişilerin bir telsiz eğitimi alması, bir en basitinden bir telsiz ağının içerisinde yer alabilecek ekipmanla sahip olması falan gerekiyor herhalde değil mi? Bu konuda neler yapılması lazım? Şöyle, şimdi bu bir hücre mantığına gitmesi lazım. En önemli hücre burada, en temel hücre şeyler, mahalleler, yani e, muhtarlıklar. Muhtarlıklarla birlikte, e, yani halkımız bir problemi olduğu zaman muhtarlığa ulaşıp bilgi verdiği zaman, verdiği bilginin ilgili kuruma iletileceği bildiği zaman rahatlar. Yani otomatik olarak şeyin halkımızın şey e, muhtarla yönlenmesini sağlamak lazım. Bunun hatta tatbikatların yapılması lazım. Yani bunun çalıştığını halk görsün. Panik şeyi. Ben hep çok, çok üzerinde duruyorum bu panik olayın üzerinde. Yani panik her şeyi Allah kullak eden bir problem. Bunu asgariye indirdiğimiz zaman e, sorunu daha kolay çözeriz diye düşünüyorum. Çünkü yaşadığım örneklerden de biliyorum bunu. E, yani esas en temel nokta muhtarlık ve işte o mahalle afet yapılanması. Oradan ilçeye gidecek bilgi ilceden vilayete gidecek ilçe kendi içinde yapabileceği neyse onu yapacak oradaki tabii ilçedeki ilgili birimlerin birbirine olan koordinasyonu çok önemli ee, öyle gidecek yani mahalle afet gönüllüsü'nün pozisyonu çok kritik ve çok önemli bu şeyde bu silsilede yani ilk şeyi o yapacak bilgiyi toplayacak kaymakamlığa geçecek kaymakamlık bile geçecek şey bu silsile bu haberleşme silsilesi bu. Evet, evet, ben bu arada hemen gene bir ara soru sormak istiyorum. Şu anda e, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti'nin Türkiye çapındaki üye sayısı nedir e, Aziz Bey? Şu anda 2500'lerdeyiz. 2500'lerde, peki evet. 99 rakamını hatırlar mısınız? Yani 17 Ağustos, yani Ağustos e, 99 dersek o rakamı hatırlayabilir Vallahi de, misiniz? da oralarda, oralarda binlerin, binlerin altındaydık, öyle hatırlıyorum. E, teşkilat sayısı daha azdı, e, yani şube sayısı daha azdı, e, daha yani bunun yarısı veya biraz daha azı civarındaydık. Yani şube Peki, sayısı olarak gene... değil ama e, evet. genel sayı olarak öyleydik. Gene buna bağlı bir sorun var. E, siz biliyorum ki eğitimler veriyorsunuz, ondan sonra da amatör telsiz belgesi e, telsizci belgesi alabilmek için e, başvuranlar e, bir sınava e, giriyorlar. E, bu e, eğittiğiniz ve sınava girenlerin sonrasında e, bu faaliyete devam edip sizinle birlikte aktif olarak çalışanların oranına ilişkin bir bilginiz var mı acaba? Böyle bir bilgi verebilir misiniz bize? Öyle Maalesef mi? çok düşük. Maalesef çok düşük. Şimdi problem şu, bizimki temel olarak tabii ki bir hobi. Yani hmm. amatör terslik bir hobi, yani insanların e, meraktan yaptığı bir şey. E, yani ilgilendiği, meraktan yaptığı bir şey. Yani teknik araştırma, işte cihaz yapıyor, cihaz yapıyor cihaz, deneysel bir şey. E, deneysel bir etkinlik, yani zaten tarifinde o var, deneysel e, vurgusu var. Şimdi bu yaptığımız, bizim afet konusunda yaptığımızda aslında normal zamanda kullandığımız, ee, yani zaten birbirimize haberleşiyoruz işte bir takım deneyler yapıyoruz vesaire. Bunun kamu e, hizmetine sunulması ee, şimdi burada tabii başka bir faktör devreye giriyor. Bir, insanların bilinçli olması. İki, bu işe gönüllü olması. Yani siz bir şey yapmaya karar vermezseniz yani böyle bir hizmet içinde olmaya karar vermezseniz zaten bir şey yapmazsınız. Çekilirsiniz kenara ee, şey olmaz. Yani e, bu bu e, bu konuda bir az sıkıntılar var. Biz tabii şöyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ee, bilinçlendirme. Yani hala insanlar telefonla ve teknolojiyle işi çözeceklerini zannediyor bir kısım insan. Esas yani iş, problemi yaşayacak olan insanların e, bir şeyi var. Yani bu konuda hala bir duyarsızlığı var. E, bize Bizim de insana ihtiyacımız var. Çünkü bizim yaptığımız bizim yaptığımız o ilk saatlerdeki çalışma ağırlıklı olarak insan gücüyle yapılan ya yani insanların yet yet şeyleri yetkinlikleri kullanılarak ve kendi şahsi kısmen de büyük ölçüde kendi şahsi e şeyleri ekipmanı kullanılarak yapılan bir olay şimdi bu sayıyı arttırabilirsek yüz ikincisi e işimiz çok kolay 17 Ağustos'ta 170 kişiyle çalıştık toplam 170 kişiyle yaptığımız şey ortada ha, biraz daha fazla olsaydı daha fazla iş yapardık o tarihte o tarihteki imkanlarımız bugünden çok daha azdı. Ama e, daha önceden doğru hazırlandığım için, e, önceden hazırlandığım için bayağı iyi bir iş çıkardık. Herkese 12 Kasım'da da. Şimdi gelinen noktada hala biz aslında özlediğimiz bir şeye gelmedik. Evet var, sayı olarak baktığınız zaman belge almış insan sayısı çok. Ama bilinçli ve hani, sistematik bir çalışma yapma şeyinde olan maalesef o e, oran çok düşük. Ben, e, genelde %10'dan hareket edilir. Şey, yani bütün dünyadaki İslam da aşağı yukarı, içeride yüksek şey böyledir. Yani mevcudun yüzde onu angaje bir şekilde çalışıyor. Gönüllü çalışmalarda özellikle nokta. değil mi? Nasıl? Özellikle göz, gönüllü çalışmalarda yüzde ıı, on gibi bir tabii. orandan tabii. bahsediyoruz. Evet, evet, evet. E, evet. Ve bu noktada bir e, küçük ara verelim, müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra da programımıza. E, i̇kinci bölümde devam edelim. Hayır Efendim. Evet. Açık Radyodasınız. 94.9'da Altın Saatler Programının ikinci bölümündeyiz ve bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocamız, Elvan Çantekin ve Ben Gülhan Ertür sunuyoruz. E, Konumuz ise, e, ise Aziz Şasa. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Başkanı. Evet, birinci bölümde e, özellikle bu hekaton üzerinde durduk. Hocam sizin bir sorunuz olacak. Size çözüm vermek istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Aziz Bey biz ben biraz genel bir soru sormak istiyorum. Şimdi depremden bu yana 99'dan bu yana özellikle İstanbul bağlamında Pek çok toplantı yaptık, pek çok hazırlık yaptık, raporlar yazdık. Ee, yani e, muazzam bir emek sarf edildi. Ama bugün baktığımızda yarın bir deprem olsa ne kadar hazırız sorusuna maalesef e, tatminkar cevap veremiyorum, ben kafamda veremiyorum. Yani ben kişisel olarak bile yarın deprem olursa büyük bir şaşkınlıkla karşılaşacağımı düşünüyorum. Ee, tabii bu haberleşme konusu bu işin can damarı. Ben çünkü e, 99'daki durumumuzu gayet iyi hatırlıyorum. Yani e, bir yerde bir deprem olmuş. İlk bir iki gün içinde ne olduğundan kimsenin haberi yok. Yani hakikaten e, felaket bir durumda olduğumuzu anladık. Tabii o zamandan bu yana çok büyük gelişmeler olduğunun farkındayım. Teknolojide gelişmeler var. Bu konudaki bilinçlenmede ve hazırlıklarda da var. Ama yine de sizden rica ediyorum. Biz bugün e, 20 yıl öncesine oranla ne durumdayız? E, yapmamız gereken şeyler fazla mıdır yoksa iyi bir noktaya geldik mi? Şimdi hocam çok şöyle bir şey ben arz edeyim. Şimdi 99 depremine göre tabii ki daha iyi bir durumdayız. Lisbeten daha iyi bir durumdayız. Bu geldiğimiz nokta bu olayın yani optimal bir noktadır. Hayır kesinlikle değil. Şimdi şöyle toplantılar bir sürü toplantılar yapıldı. Evet doğrudur. Hala bir tıköme toplantılar yapılıyor. Fakat bu toplantıların sahaya yönelik e, somut eylemlere dönüşmesi noktasında problem var. Şimdi bir kere yani ben haberleşme konusu da zaten buradan ister istemez etkileniyor ama genel olarak ben şunu söyleyebilirim. Bir Türkiye Afet Müdahale Planı var. Bu son derece akıllıca e, o, e, kurgulanmış bir plan. Burada çalışma grupları var. Eski adıyla hizmet grupları. Şimdi bunlar çalışmadığı müddetçe yani 28 tane şey ayrılmış alt e, bölüme ayrılmış olan bir organizasyon bu. Burada yani şeyler problemler tanımlanmış, çözümleri de aşağı yukarı tanımlanmış. Fakat çözümü sağlayacak birimlerin birbirine olan koordinasyon noktasında işte orada problem başlıyor. Kamu tarafında sürekli değişen kadrolar bir kere bu çok ciddi bir problem. Yani bir kurumsal hafıza oluşması noktasında bir sıkıntı var. bu maalesef işte tayinler, emeklilikler vesaire. Şimdi bu iş kolay öğrenilmiyor Bir kere Afet olayı sık yaşanan bir olay değil. Ee, biz e, bu olayı yaşamış insanlar ne yapılacağı konusunda aslında en iyi fikir sahibi olan insanlar ve sahada işi toparlayacak olan insanlar. Fakat bunlar sistemden ayrılıyor. Dolayısıyla ee, dönüp dolaşıp yine aynı yere geliyoruz. Yani bir patinaj yapar e, tabi mazuluyorum. Pat, e, patinaj yapar bir vaziyetteyiz. Bir kere bu afet yani bu şeyi, bu Türkiye Afet Müdahale Planı'nın bu çalışma grupları mekanizmasının çok iyi bir şekilde çalıştırılması lazım. Ee, bunların hepsinde aşağı yukarı hepsinde ikisi hariç hepsinde 26 tanesinde gönüllü katılım söz konusu. Gönüllü katılım işte bu kurumsal hafıza işte bir örneği biziz. Yani biz 99'da ne olduğunu, 90'da ne olduğunu bunların hepsi bizde var ne ne olduğunu biliyoruz dolayısıyla biz bunu sürekli taşıyoruz çünkü maalesef yaşanan tekrar yaşanacak olduğu için biz nasıl yani bunun çözüleceği konusunda bir fikir sahibiz ama karşımızda bunu tarif o, o bir somut plana dön, döndürebilecek bir şey olması lazım bir muhatap olması lazım. Bu konuda bu konuda bir organizasyon sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Bizim haberleşmede de var. Ama birçok bir başka e, maalesef çalışma grubunda da var. Bir kere bunu çözmemiz lazım. Bunu çözmemiz halinde daha da ileriye gidebiliriz. Yani aslında elimizde çok imkan var. Bunları nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Haberleşme noktasına gelince aynı. Şu anda biz e, mesela son bu 29 Kasım'dan beri e, olayı tersiz e, boyutunu daha ön plana çıkarmaya başlandığını görüyoruz ki bu doğru bir şey. Yani GSM'le üzerinde çok duruldu. E bu tabii daha toplumun genelde kullandığı altyapı olduğu için bu 20, 26 Eylül'den sonra e, Cumhurbaşkanı yardımcımız ve ö, ö, başka yetkililerin çok yoğun bir takım çalışmaları oldu GSM'cilerle. Fakat e, GSM'de ne yaparsanız yapın bir şey var bir limit var. Yani bir şey olduğu zaman, bir olay yaşandığı zaman tıkanacak e, yani bu kaçırılmaz. Yapılacak bu konuda bir şey yok. Ama şunu şu, şey tarafını olayın halk tarafını yani halkı sakinleştirip e, GSM yani GSM şebekesine olan talebi azalttığınız anda yani paniği azalttığınız anda hani biraz daha çabuk ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Ama bunların hepsi organizasyon e, noktasında kitleniyor. Çünkü organizasyon noktasında bence yapılması gereken daha çok iş var. Bilmiyorum sonrasında cevap verebildim mi? Evet, sanıyorum son, son söylediğimiz genel olarak teknolojisi çok doğru. Zaten organizasyon konusundaki problemlerimiz olayın bütün e, bölümlerinde, bütün kısımlarında e, geçerli olan bir problem. E, e, evet, yani ama bir tabi biz, bu konuların gündemde olması tabunun, yerel yönetimlerin ve bu başlangıçta belirttiğiniz e, e, toplantı bağlamında aktivite bağlamında hala aktif olmaları ve bir şeyler yapmak çalışmaları tabii her şeye yine de ümit veriyor. Evet. Şimdi başka problemde şu e, şimdi toplantılar yapılıyor, talimatlar veriliyor fakat e, ben tabii e, şu, şu gerçeği de unutmamak lazım. Bugün bu yapıda olan e, kurumların günlük zaten normal rutinleri e, çok yoğun. O rutinlerin içinde yani 20 yılda biri olan veya işte e, 30 yılda veya tam anlamıyla ne zaman olacağı e, ve nerede olacağı bilinmeyen bir şeye, e, bir olaya yönelik olarak bir hazırlık yapacak kadroları yok. Yani buna vakitleri de yok. Burada bir problem. Yani problemin biri bu. E, o noktada işte bu gönüllü yapılanmaların çok büyük önemi var. Gönüllü yapılanmalar işin o kısmını kurumlarla yani ana çözüm ortaklarında koordinasyon içinde pekala çözebilir o hazırlığı yapar yani o şeyi yapan raporlarını verir ve yani bu hazırlıkların daha somutlaşması anlamında bir takım çalışmalar yapabilir ama şu anda yine ben afet Yönetim Planı'na TAMP'a dönüyorum müdahale planına dönüyorum orada 28 tane yani 26 tane gönüllü katılım öngörülen ee, çalışma grubunun sadece ikisinde veya en fazla üçünde şey var. Ee, gönüllü katılım var. E bu, bu olmaz. Yani diğerlerinin hepsinde gönüllü katılım olması lazım. Organize bir gönüllü katılım olması lazım. Ki bir e, ilerleme sağlayamayalım. Yük alınsın. Tamun üzerinden yük alınsın. Bunu da ben özellikle vurgulamak istiyorum. O zaman burada bütün problem burada değil demek istiyorsunuz. Yani yeterince gönüllü katılım daha doğrusu genel, yeteri, yeteri kadar çizgi katılım mevcut değil mi demek istiyorsunuz? Evet, aynen onu demek istiyorum efendim. Yani planın o kısmı çalışmıyor. Yani bu bu çalışma gruplarının birçoğunda bu tür gönüllü katılım olması halinde birden bire çok daha ileri noktalara biz varabileceğimizi kesinlikle ben düşünüyorum. Aziz bey bu arada yani bu şey Türkiye Afet Müdahale Planının e, ilk başından itibaren bu işin içerisinde yoğun olarak bulunmuş bir kişi olarak bu gönüllülük katılımının teşvik edildiğine inanıyor musunuz? E, ayrıca e, afet yönetiminin hani koordinasyonunun belki merkezden yapılması, stratejinin e, merkezden belirlenmesi, politikaların merkezden belirlenmesi, ama uygulamanın yerelde yapılması gerektiği diye bir e, genel kanı var. Bu Türkiye Afet Müdahale Planı bu şekilde bir e, anlayışı yansıtıyor mu? E, uygulamada bu anlayışa e, doğrultusunda uygulama görüyor musunuz? Şimdi şöyle bir problem var. Bakın Türkiye Afet Müdahale Planı çok mantıklı bir sistem. Şimdi ilk baktığınız zaman bu bir organizasyon şeması. Bu organizasyon şemasını e, işte yine dönüp dolaşıp ben yerelleşmeye geleceğim. Ya yani aynı yapıyı aslında ilçe bazıda taşımak lazım. Eskiden ilçe sihir savunma müdürlükleri vardı. Bu 5902'ye geçilirken şeyler kaldırıldı. İlçe yapılanmaları kaldırıldı. İlçe yapılanmaların kaldırılması önemli bir boşluğu yarattı. Şimdi Bu boşluğun şu anda aslında şöyle bir çaba var. Tekrar bu kaymakamlıkları ilçenin hani odak noktası haline getirme yönünde bir çalışma var ki bu çok doğru bir çalışma. Yani bu mikrobaza bütün bu şeyi taşıdığımız zaman organizasyon yapısını o zaman hani o, e, müdahale mekanizması daha da etkili hale gelecektir. Çünkü işte yani yerel problemler yerelde çözülür. Kural budur. Yani hele bu düşündüğümüz senaryoda e, yerele dışarıdan herhangi bir yardımın uzun müddet gelemeyeceği gibi bir ortada bir vaka var. Dolayısıyla yerelin güçlendirilmesi lazım. E, bu noktada şimdi tabii gelinen bu evrede bir kere bu mekanizmanın içselleştirerek şeyde ilçelerde bu konuda bir çalışma yapılması lazım. Yani makrodan mikroda mikro bazılar bir uygulamaya geçmek lazım. Bunların toplamının makroya ulaşacak şekilde nasıl biz haberleşme şeyi öneriyoruz yerelden başlayıp ileriye doğru şey yaparak Yani. Problemi çözerek çözde en sonunda çözülür çözülemeyen problemin şeye yukarıya iletilmesi şeklinde bir silsile haberleşme silsilesinin aynı zaten öbür olaylarda da var. Bunu bunu sağlamak lazım. Ben yani öyle düşünüyorum. Evet, yani bu hem mahalle afet gönüllüleri gönüllü teşkilatlanmasının hem de devletin teşkilatlanmasının. Birbirine paralel bir şekilde yerelde, mahallelerde, ilçelerde yürütülmesi son derece önemli görünüyor anlaşıldığı kadarıyla. Mahalle afet yönülleri bir dernek kanalıyla bu çalışma içindeler. Fakat tabii ki bu devlet tarafından ne kadar destekleniyor, merkezi yönetim ve özellikle kent yönetimleri tarafından ne kadar destekleniyor o kısmını çok fazla bilmiyoruz belki de mahalle afet görürleri derneği ile de bir görüşme yapmakta fayda olabilir şimdi ben biraz da dedikodu yapalım diyorum Aziz Bey iki tane sorum olacak sizin biraz önce bahsetmiş olduğunuz özellikle bu Türkiye Afet müdahale planında gönüllü çalışmanın, sivil çalışmanın daha aktif bir hale getirilmesi konusunda birinci dereceden haberleşmeye ilişkin olarak, birinci dereceden GSM şirketlerine mi sesleniyorsunuz? Birinci sorun bu. İkincisini de hemen söyleyeyim, zamanımız az kaldığı için. Şimdi bu camilerden yapılan bir takım yayınlarla ilgili olarak, Amatör telsizcileri de hedefleyen bazı yayınlar oldu. Bu yayınlar karşısında da siz gereken bilgileri ve tepkinizi paylaştınız. Ama belki de kamuoyu ile bugüne kadar paylaşmamış olabilirsiniz. Onu takip etmekte takip edemedim. İkinci delikodu sorum da budur. İkincisinden başlayayım müsaade derseniz çünkü Lütfen. çok kaza. Ee, dün bu konuda bir gelişme oldu. Yani ortada maalesef bir yanlış söylemle başlayan bir, bir hani bir iddia vardı. O iddiayı biz çürüttük. Sonunda yani kamuoyunu bilgilendirerek ve dün de hatta bir canlı yayında e, olayın ayrıntılarına girerek. E, A Şeyi o sorunu çözdük. Orada çok haksız bir şey vardı. Yani bir haksız itham vardı. Hepimizi şey yapan olan. Yani bizi bizi özellikle çok yaralayan. Çünkü sonuçta 30 yıldan beri biz gönüllü olarak çalışıp birçok problemi halletmiş bir şeyiz. Yani bir gönüllü kuruluşuz. Bunu yani burada o şeyin içine sokulmak bizi tabii çok rahatsız etti. Ama bunun gerekli, şey, gerekli bilgilendirmeyi yaptık sanıyorum da konuyu çözdük. Yani o konuda bir kamuoyunda bir Evet, dinleyicilerimize hemen çalıştık. ben kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yani e, örneğin e, Deniz Zeyrek'in e, Sözcü Gazetesi'ndeki e, yazmış olduğu bir e, yazının da e, incelendiği zaman ne demek istediğimiz anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Evet. Evet yi ya yani biz onu da kendisinde ilgilendirdik sağ olsun hani e, aldığı mesajı ve aldığını belirtti teşekkür etti bizim için o noktada e, şey kapandı ama dün özellikle o bir canlı yayındaki e, geldiğimiz nokta bir gün evvel bu iddiayı hani dile getirdiğini düşündüğümüz şahsın da şeyinden e, o söyleminden geri dönmesi bizim için sevindirici bizim yapmak istediğimiz oydu e, sonuçta şu dün an canlı yayın nerede kurumdan... yapıldı nasıl Canlı yayın nerede yapıldı dün? E haber globalde. Haber globalde tamam. Evet haber globalde yapıldı. orada bir gün evvel yine haber globalde bu sistemleri zamanında e, kuran zat vardı. O, o da o söylemini ki ondan kaynaklandığını düşünüyoruz. İlk başta bizim e, hani e, dile getirilihetes olarak dile getirildiğiz ya potansiyel şey olarak fail olarak çekildiymiş öyle değil şey, yani bilansta almayım ama ondan kaynaklandığı gibi birlikte kapıldı ama dün o öyle olmadığını onun verdi mesajını e, evet ilk günkü sinyal verdi e, evet günkü o canlı yani e, konuşmasında onu fevri etti şimdi e, diğer soruyu tam alamadım kusura bakmayın bir daha tekrar alamıyorum. tabii. Tabi tabi birinci sorun şuydu siz. E, Konuştuğumuz konuda özellikle bu Türkiye Afet Müdahale planıyla ilgili olarak sivillerin daha aktif bir çalışma içinde olması, koordinasyon içinde olması gerektiğini söylediniz. Ee, burada e, öncelikli olarak haberleşme grubunu e, düşünerek soruyorum bunu. GSM şirketlerini mi e, belirtmek istediniz? Yani mesaj kime? Şöyle. GSM şirketleri GSM şirketleri işlerini yapıyorlar. Orada evet. şey yok. Yani orada en ufak bir kuşku yok. Yapıyorlar evet. fakat tabii yani sonuçta böyle bir durumda onların hemen hızla şey yaptığı yani karşı karşıya kaldığı veya bir limit var. Şimdi orada sadece bazı eksikler var. Yani o tedbirler anlamında bizim düşündüğümüz şimdi biz tabii hep şey yani olay olayın en kritik o ilk 72 saati bizim için çok önemlidir. Doğru. Ondan sonra 72 saatten sonra bu bazen 72 saatten biraz daha uzun süredir ama bir takım rutinler çalışmaya başlar. Orada bizim mesela işbirliği TSM şirketlerine işbirliği aslında GSM şirketlerinde iş birliği, olayın sadece bir parçası, genel bir problem şeyi. Kurumların somut bir takım hani e, somut bir takım e, senaryolar eşliğinde somut eylem planı yapma noktasında bir, hala bir sıkıntımız var. Onu yapamadık, ya yani o noktaya gelemedik ki. E, bu sen işte de 29 Kasım'daki talimatı gereği bunun yapılması gerekiyordu. Şimdi onun hani hızlanması konusunda bir ufak girişimimiz oldu. Oturup masa başına somut yani toplantı klasik toplantı rutin değil. Yani bu gönülden gelmesi lazım. Orada somut çözüm yani nasıl tek basit bir problemi birlikte nasıl çözeceğimiz konusunda bizim antrenman yapmamız lazım. de bunun bir parçası. GSM'in GSM yaşayacağı problemler var. Onu da aşağı yukarı biliyoruz. Onu da çözüme biliyoruz. Evet. Aziz Bey size çok çok teşekkür ederiz. Ee, sorularımız bitmedi ama zamanımızı e, bitirdik. E, evet Nuray Hocam e, gerçekten e, birkaç sorumuz daha kalmıştı. Keza Elvan'ın soracakları vardı diye biliyorum. Ama onu da başka bir programda ele alırız artık diyelim değil mi? Aziz Bey çok teşekkür ederiz. Çok yararlı oldu verdiğiniz bilgiler. Sağ olun, Sağ olun efendim. İnşallah faydamız olmuştur. Ben teşekkür ederim. Tamam. Çok teşekkürler. Teşekkür evet ver, Zübek. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programını burada bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Koronavirüs salgınında sağlığa dair güvenilir bilgiler almak hayat kurtarabilir. Ama bilgi kirliliği ve söylentiler de virüs kadar hızlı yayılabiliyor. Bu salgınla baş edebilmek için... Profesyonel ve etik kurallara saygılı gazete, televizyon ve radyo kanallarıyla haber sitelerini takip etmeniz önemli. Nitelikli gazetecilik şimdi her zamankinden daha kritik önemde. Koronavirüs salgını boyunca sadece resmi bilgi kaynakları ve güvenilir medya kuruluşlarını takip edin. Doğrulanmamış bilgileri paylaşmayın. Bu mesajı UNESCO ve UNDP sunmaktadır.